Muhammed Suresi Medine'de nazil olmuştur. 38 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edip insanları Allah'ın yolundan engelleyenlerin bütün yaptıklarını Allah boşa çıkaracaktır. İman edip güzel ve makbul işler yapanlar ve remleri tarafından gerçeğin ta kendisi olarak Muhammed'e indirilen vahye iman edenlerin ise Günahlarını örtüp hallerini düzeltir. Bu böyledir çünkü kâfirler bâtıla uydular. İman edenlerse Rableri tarafından gönderilen hakka uydular. İşte Allah insanlara kendi durumlarını böylece beyan eder. Şimdi kâfirlerle savaşta karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice mağlup edince bağı sıkı tutun. Onları esir alın.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 Allah'ın indirdiği buyruklarını beğenmediler. Allah da onların bütün iyi ve güzel işlerini boşa çıkardı. Peki onlar, dünyada hiç dolaşmadılar mı ki, daha önce yaşamış nesillerin akibetlerinin nasıl olduğuna baksınlar? Allah onları yerle bir etti. Benzeri iş yapan kâfirleri de, benzeri akibetler beklemektedir. Bu böyledir. Çünkü, iman edenlerin yardımcısı Allah'tır. Kâfirlerin mevlaları mevlâları dostları yoktur. Muhakkak ki Allah iman edip makul ve güzel işler yapanları içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Kâfirlerse dünyada zevklerini yaşamak ister, hayvanlar gibi yerler. İşte onların barınağı ateştir.